Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdülillah <Honors> Nahmeduhu ve nasta'inuhu ve nastağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve <the> min siyyati a'malina men yehdi allahu felamudilla lah ve man yudzil felahadiyela ve ashadu an la ilaha illallah wahdahu la charika lah ve ashadu anna muhammadan abduhu ve rasuluh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 وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنْنَارِ Değerli kardeşler, Şeyhul İslam, Muhammed İbn-i Abdül kıymetli, pek değerli, Kitab-ı Tevhid adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Muallif Rahimahullah'ın bu hafta bizlere zikretmiş olduğu bab, babun Kavlullah-i Teala وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ, مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Muellif Rahimahullah bu bab ve bu baptan sonraki birkaç babta bizlere kalbi amelleri zikredecek. Bizlere bununla ilgili bablar açmış. Bu babları <gülüyor> teker teker bizler de onun serd ettiği, sıraladığı şekilde zikredeceğiz, şerh etmeye çalışacağız. Dediğimiz üzere kalbi ameller zikredilecek. Ameller kalbi, kavli ve bedeni olmak üzere, daha önce de zikretmiş olduğumuz gibi, bu baptan üçe ayrılmakta. Kim insanlar sadece amellerin bedenen yapıldığını zannederek, o amelleri yalnızca Allah'a yaptığında ve onun dışında kalan kalbi ve kavli amelleri başkasına yaptığında şirke düştüğünü zannetmemekte, şirke düştüğünün farkına varmamakta. Halbuki kalbi öyle bir, öyle çok ibadetler bulunmakta ki bu ibadetlerden bir tanesi Allah'tan başkasına, Allah'tan gayrına veya da Allah'la birlikte başkasına yapıldığında, tevcih edildiğinde yöneltildiğinde sahibi şirke düşmekte ve olmaktadır. Bu haftaki kalbi ibadettiğimiz <gülüyor> mahabbet, sevgi, sevmek olacak. Sevmek, yani yaratanı, ibadet olunanı, ibadet edileni sevmek. Alimler diyorlar ki, ubudiyetin aslı, bunun üzerine yani sevmenin üzerine muhabbetin üzerine abılmakta bina edilmektedir. Yani umudiyetin, kulluğun aslı sevmenin üzerine bina edilmektedir. Çünkü bir insan sevmediği takdirde gerçek manada muhabbet beslemediği takdirde ne yapamaz? Kulluk edemez. Çünkü muhabbet arkadaşlar yani sevmek sevgi, almer diyorlar ki Boyun bükmek, boyun bükmek, zillet içinde olmak ve bunları bu şekilde barındırarak tazim ile sevdiğin kişiye ne yapmak? ibadet etmek. Bunların hepsi birbirine yakın manalar. İbadet etmenin, boyun bükmenin, zillet içinde olmanın, tazim etmenin temelinde diyorlar alimler. Mahabbet yatar. Ve ubudiyet bunun üzerine ne yapılır? bina edilir. Esas olarak bunun üzerine kurulur. O yüzden diyorlar ki, alimler muhabbetle ilgili diyorlar, hiya'l-ubudiyye ubudiyetin kendisidir. Taqtadi kemâle zulli vel hudu tam manasıyla tam anlamıyla hudu içinde, boyun bükerek zillet içinde ne yapmayı gerektirir? Durmayı gerektirir. allah Teala'ya karşı ibadet etmeyi gerektirir. Ve kemalet ta'a Tam anlamıyla itaat etmeyi gerektirir. Ve takdim alal gayr Her zaman başkasına başkasından önce yer vermeyi gerektirir. Yani mahabbet dendiği zaman, sevgi dendiği zaman bunların olması lazım arkadaşlar. Ve ibadet de bunun üzerine bina edilmesi lazım. İbadet olarak sevgiden sonra bunun ürün olarak, semere olarak netice olarak vermesi lazım. Kemalel hudu'i ve zulm. Tam anlamıyla Allah'a karşı zillet içinde boyun bükerek bulunmak. Kemalel ta'a tam anlamıyla mükemmel bir şekilde itaat etmek. Ve takdim al gayr. Her şeyden önce Allah-u Teala'yı ne yapmak? Önce getirmek. Öne sunmak. <gülüyor> Aleyküm selam. Zaten arkadaşlar diyorlar ki ilim ehli, Arapçada Elihe ilaheten Ne demek Elihe ilaheten Yani ibadet etmek allah Teala'yı Mağbud kılmak İbadeti ona has kılmak edenin onu olduğunu Görmek Elihe ilaheten Bunun kökünde bunun aslında diyorlar ki Kada'a muhabbeten Ve zullen ve ta'zîmen Bunun manasının içinde Allah-u Teala'ya yahut ilah edindiği kimseye onu tazim ederek, onu yücelterek, boyun bükerek, zillet içinde ona ne yapmak? ibadet etmek, itaat etmek. Anladığınız üzere arkadaşlar yani ibadetin aslında ne yapmakta? Allah-u Teala'yı sevmek. Ve allah Teala'ya bağlı olarak da Resulü'nü sevmek. Bu yatırmaktır. Daha sonra birkaç tane de şiir okuyacağız size Arap şiirlerinden. Yani bir insan sevgisine sadık olduğu zaman, muhabbetin sadık olduğu zaman o muhabbetten neler doğmalı, o kimse neler yapmalı, neleri takdim etmeli, bunların hepsini <gülüyor> zikredeceğiz. Biz bu sevgiye ne diyoruz arkadaşlar? İbadet olan sevgi diyoruz. Yani insanın kalbinde bu türden sevdiği kimseye karşı bir zillet içinde, kendini zillet içinde hissetmesi, ona tam anlamıyla tam bir şekilde itaat etmesi bu sevgiden dolayı ve her zaman onu başkasına tercih etmesi nedir arkadaşlar? Bu bu, bu sevgiyi ne, hale, ne, ne durumuna getirir? Bu sevgi artık ibadet olmuş olur. Bu sevgi artık ibadet olmuş olur. Bu Allah-u Teala'ya karşı da yapılabilir. Allah'tan başkasına karşı da kalpte ne Gizlenebilir, saklanabilir. Yani bir endat sahibi, Allah'a eşler koşanlar. Ayette ne diyor allah Teala Bakara suresinde? Ve minen nâsi men yettekizi min dûnillâhi endâden. Allah'tan, insanlardan bazıları vardır ki, Allah'tan gayrı, Allah ile birlikte neler edinmişlerdir? Nidler. Ona eşler koşmuşlardır. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bu insanlar Allah'a eş koştukları bu nit olarak tayin ettikleri bu ilahları ne yaparlar? Yuhibbunehum kehubbillah. Yuhibunhum kehubbillah. Allah'ı sever gibi, Allah'ı severcesine, Allah'ı nasıl seviyorlarsa, Allah sevdikleri gibi bu ilahları da ne yaparlar? Bu eşleri Allah nit olarak koştukları şeyleri severler. Zaten onlara yaptıkları müşriklerin Allah ile beraber ibadet ettikleri o putlar, o ilahlar, o ilahlar yaptıkları ibadetlerin tümünün aslında ne var arkadaşlar? Onlara duydukları bir sevgi, bir muhabbet var. Yoksa bu ibadete, bu zorluğa, bu meşakkete insan ne yapamaz? Katlanamaz. Bugün de var insanlar kalkıp Diğer diyar dolaşıyorlar. Şehir şehir dolaşıyorlar. Türbelere gidiyorlar. Etrafında ne için? Tavaf etmek için. Kapısının eşiğine secde etmek için. Gidip orada kurban kesmek için. Sıraya giriyorlar, kuyruğa giriyorlar. Başakatli yolculuğa katlanıyorlar. Bunların hepsinin altında ne yatıyor arkadaşlar? Kalpte besledikleri ibadet derecesine ulaştırdıkları bir muhabbet sevgisi. İbadetin bir de arkadaşlar <gülüyor> e, sevginin bir de muhabbetin bir de ibadet olmayan çeşidi var. Bu bakımıyla da muhabbet üçe ayrıldı. Şey. Muhabbet üçe ayrıldı. Bir şey. Birincisi insanın fıtratı gereği duyduğu ne? Sevgi ve muhabbet. Yani insan güzel şeyi sever. Fıtratı gereği mesela aleyhisselam vesselam diyor ki حَبِّبَ اِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ اَتْتِيبُ Dünyanızdan, bu dünyadan bana güzellik olarak neler sevdirildi? Güzel koku ve kadınlar bana sevdirildi. insan fıtratı gereği mesela güzel kokuyu sever. Fıtratı gereği yeni elbiseyi sever. Bu muhabbet nedir arkadaşlar? ibadet olmayan muhabbettir. <gülüyor> Tabi muhabbettir. Fıtri muhabbettir. Bu baptan ibadet olmayan muhabbetten İkinci kısmı diyor ki ehli, merhamet duyma ve saygı duyma. Mahabbet. Yani bir babanın oğluna duyduğu muhabbet nasıl bir muhabbettir arkadaşlar? Fıtri olmakla birlikte merhamet ona duyduğu bir nedir? Şafaka. Rahmet duygusundan dolayı onu ne yapar? Sever. Bir anne çocuğunun ağlamasını ne Ne yapamaz? Dayanamaz. O şekilde sever. Bunun tam tersi de çocuk babasını nasıl sever? Çocuğun babasını sevme duygusu nasıl bir sevgidir bu? İhtiram. Saygı. Takdir etme. Muhabbet sevgisidir. Üçüncüsü ise arkadaşlar kişinin arkadaşlarına, dostlarına duyduğu sevgi ve saygı. Yani bu üç sevgi türü ibadet olmayan sevgidendir. Ancak kişi bunu ibadet niyeti duyarak yaparsa, kişi anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu Allah için severse, elbette bunun ne var Ecrini, karşılığını, sevabını alır. Bizi ilgilendiren kısmı, muhabbetin, ibadetle ilgili olan kısmı hangisi arkadaşlar? İlk söylemiş olduğumuz muhabbetun khassa. Yalnızca Allah'a yapılması gereken, yalnızca Allah'a has kılınması gereken muhabbet. Ve ibadetin temelini oluşturan, aslını oluşturan muhabbet de budur arkadaşlar. Dediğimiz gibi Allah Teala buyuruyor ki, Bakara Suresinde ve النَّاسِ nasi men مِنْ min dunillahi andadan İnsanlardan bazıları vardır ki <gülüyor> Allah'la birlikte nidler, eşler edinirler. hum <gülüyor> Ve bu edindikleri eşleri Allah-u Teala'ya edindikleri eşleri benzerleri ortakları ne yaparlar? Yuhibbunehum onları severler. Kehubbillah. Ne gibi? Allah'ı allah. allah sevdikleri gibi. Çünkü müşriklerde Allah sevgisi de var. Öyle değil mi arkadaşlar? Müşriklerde Allah sevgisi de var. Buna binaen allah Teala'ya da ibadet ediyorlar. Allahu Teala'ya yakınlaşmak istiyorlar. allah Teala'ya ulaşmak istiyorlar. Onun rızasına nail olmak istiyorlar ve sevgide Allah Teala'ya diğer ibadetlerin diğer türlerinde ortak koştukları gibi, şirk koştukları gibi sevgide de Allah Teala'ya ortak koşarak, muhabbette de Allah Teala'ya ortak koşarak o edindikleri eşleri, ortakları aynı Allah gibi ne yapıyorlar? Seviyorlar. Allah'ı sever gibi ne yapıyorlar? Seviyorlar. <gülüyor> Bu Tabi ayetin ilk tefsiri ve tercih edilen tefsir bu. Ancak bir ikinci tefsir daha var. Diyorlar ki onlar müminlerin Allah'ı sevdiği gibi kendi ne yaparlar? Ortaklarını, eşlerini severler. Böyle bir tefsir daha var. Ancak tercih edilen tefsir hangisi? ilk tefsir. Yani onlar, o müşrikler Allah-u Teala'ya Allah Teala besledikleri, sevgilinin aynısını kendi o ortaklarını, eşlerine ne yaparlar? Beslerler. Ve buna binaen Dedik ya, mahabbet, sevgi, aslul ubudiyye, ubudiyetin aslıdır, ubudiyetin ta kendisidir. Buna binaen o eşlere besledikleri muhabbetten dolayı o ortaklara ne yapmaya başlarlar? İbadet etmeye başlarlar. Onlara da artık bir pay ayırır, olurlar. Buna binaen o sevginin bir neticesi, sevginin bir sonucu olarak diğer ibadetleri o ortaklara, o eşlere koşmaya başlarlar. Ama Allah Teala ayetinde devamında ne diyor? Vellezina amenu Vellezina amenu iman edenler ise tevhid sahibi olanlar ise imanı gerçek manada yerleştirenler ise ne Nedir onlar? Vellezina amenu esedd hubben lillah. Onların sevgileri kimedir? Allahdır. Onlar daha çok kimi severler? Allah'ı severler. <gülüyor> yani onlar yani müminler o Allah Teala'ya ortak koşan müşriklerin Allah'ı sevmelerinden daha çok Allah'ı severler. Yani müminler iman edenler ayetin biraz öncesinde ne dedi? Allah Teala'ya ortak koşanlar var, eşler koşanlar var. Onlar Allah Teala'yı yapmakta, sevmekte ancak ortak koştukları, eş koştukları şeyleri de aynı Allah gibi sevmek, sevmekte, Müminler de Allah Teala'yı o müşriklerin Allah Teala'yı sevdiklerini iddia ettikleri muhabbetten, sevgiden daha da fazla ne yaparlar? Severler ve sevgilerinde, muhabbetlerinde sadıktırlar. Ve sadıkların, sadık olmalarının, sadakatlerinin bir alameti, bir göstergesi de ibadeti yalnızca Allah-u Teala'ya az kılaldır. İbadeti yalnızca Allah-u Teala'ya Bu sevginin bir neyidir arkadaşlar? Semeresidir, meyvesidir. <gülüyor> Diyor ki şiirde, لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَتَعْتَهُ şahit sevginde sadık olsaydın sen diyor. Ne yapardın sevdiğin kişiye itaat ederdin. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Bu Arapların çok kullandığı bir beyittir. Şahit olarak, deli olarak ittiriler. Böyle derler ki, İnne'l muhibbe limen yuhibbu muti'u. İnnel muhibb, sevdiğini söyleyen kişi, limen yuhibbu sevdiğini muti'u. Ona karşı nedir sevdiğine? itaatkardır. İnnel الْمُحِبَّ limen يُحِبُّ مُتِعُ O yüzden arkadaşlar bizler de tevhid ehli olarak, tevhidi bilen kimseler olarak beslediğimiz, Allahu Teala beslememiz gereken ibadetlerimizi onun üzerine temel olarak alarak bina etmemiz gereken muhabbetimizi şöyle bir kontrol etmemiz lazım, sanamamız lazım. Bu muhabbet sadece iddia edil edildiği şekliyle kalbimizde kalıyor mu? Yoksa bundan ibadetler mi duruyor? allah Teala'ya karşı haşyetimiz, hoşumuz, zilletimiz artıyor mu? Eksiliyor mu? Yoksa yerinde miyiz? <gülüyor> Bunlar çok önemli. Yani seven sevdiğine itaat etmek zorunda arkadaşlar. Eğer sevgisinde sadık ise. Başka bir şey de şöyle diyor. Şayet diyor sevdiğim kimse beni su içmekten alıkoysa Feman law neha feman law nehani an hubbihi sevdiğim kimse sevgisini kullanarak beni diyor alıkoysa anil mai su içmemden diyor beni alıkoysa atsa an lem esrabi velev ki diyor susuzluktan kurumuş olsam dağlarım lem esrabi ne yapmam içmem Bunlar arkadaşlar Arap şiirlerinde sevginin tarifi. وَمَنْ لَوْ نَهَانِ عَنْ حُبِّهِ عَنْ الْمَاءِ عَتْشَانَ لَمْ اَشْرَبِهِ görüyor musunuz arkadaşlar? Müminler de bu şekilde olmalı. Bundan daha fazla olmalı. allah Teala'nın sevgisi, ona karşı beslediğin ibadet, öncesinin tevhidini yalnızca ona halis kılmanı gerekli, gerekli hale getirmeli. Ve bununla birlikte muhabbetin de sadık olduğunun alameti olarak salih amellerde bulunmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Allah Teala'nın sev Allahu Teala'yı sevmenin bir alameti nedir? Ey tabi olma. Kul <gül> in kuntum Kul <gül> in kuntum <tuhibbun Allahe> de ki. Ey Muhammed de ki o insanlara o metnine قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah'a. <اللّٰهَا> Sayet allah Teala Teala'yı sevdiğini iddia ediyorsanız, sevdiğinizi söylüyorsanız, kalbinizde ona muhabbet beslediğinizi söylüyorsanız, فَاتَّبِعُونِي de ki ne de? فَاتَّبِعُونِي bana ittiba ın. bana tabi olun. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ allah Teala da bunun üzerine sizi ne yapsın? Sevsin. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ onun için selef diyor ya, Önemli olan senin sevmen değil. Allah Teala'nın senin sevmen değil, önemli olan. Önemli olan ne? Allah Teala'nın seni Sevmez. sevmesi. Yani senin Allah Teala'yı sevmen o kadar önemli değil. alimler diyorlar ki, "Seni Allah Teala'nın Allah Teala'nın seni sevmesini istiyorsan, muhabbetini Allah Teala'ya olan sevgini gözden geçir." On da sadık mısın? On da sadakat sahibi misin? Değil misin? Bunu bir ne yap? Fark var. Şayet sadık isen, bil ki Allah Teala seni ne yapacak? Sevecek. Sevecek. Ve Allah Teala seni severse, seni bütün hayra muvaffak kılacaktır. <gülüyor> Almerden bir tanesi. Allah'ın muhabbetini kazanmasına sebep olacak 10 tane madde sayıyor. Bunları da sizlerle paylaşalım. Yani insan Allah-u Teala'nın muhabbetine, sevgisine nasıl nail olur? Neler yapmalı ki? Allah-u Teala'ya neler sunmalı ki? Bu fazilete, bu üstünlüğe erebilsin. Bu çok önemli arkadaşlar. E yani Allah Teala'nın seni sevdiğinin alametlerinden bir tanesi ona ibadet ederken ve ona öncelikle ona ibadet etmeni sevmen ve ona ibadet ederken daralmaman, gönlünün kalbinin geniş olması. Ama münafıklara bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsediyor. La <gülüyor> ne diyor Allah Teala? İza kamu ila salati kamu kusala. İza kamu ila salati kamu kusala. Namaz kalktıklarında tembel olarak, üşengeç olarak kalkarlar. Yura'ûnen <gülüyor> nâs. Ve insanlara gösteriş için yaparlar. İki, üçüncü özellikleri. Ve lâ yezkurûn <gülüyor> Allah'a illa kalîle. Allah'ı ancak çok az zikrederler. Yani bir insan münafıklar gibi, mahabbetinde sadık değilse bu alametleri taşır arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, Ya Bilal, kum fe erihne sala. Kalk bizi namazla rahatlat, huzura erdir. Mümin adam, muhabbetinde sadık olan adam, ibadetinde huzurlu olur. Şimdi zikredelim. Nasıl olur da biz arkadaşlar, Allah-u Teala'nın muhabbetine, sevgisine nail oluruz? Yani bunun üzerinde çok çalışmamız lazım. Bunun üzerinde durmamız lazım. İnanın şeytan kimseyi, kişiyi, kulu rahat bırakmaz. allah Teala'nın rızasına, allah Teala'nın muhabbetine nail olmaması için, onun muhabbetini, sevgisini kazanmaması için elinden geldiğini yapar. Ancak bizler de onunla mücadele etmemiz lazım. Bu muhabbeti, bu sevgiyi nasıl olur da kazanmamız lazım. Diyor ki birinci olarak, قراءة القرآن بالتدبوري والتفهمي ve ma أريد به Bol bol Kur'an-ı Kerim okumak. O'nun manalarını tedebbür ederek çok ince bir şekilde düşünüp fehmetmeye çalışmak, anlamaya çalışmak. Bu bir alamet arkadaşlar. allah Teala'nın muhabbetine, sevgisine nail olan kulların alametlerinden bir tanesi. Elinden Kur'an-ı Kerim'i düşünmek istemez. allah Teala'yı sevdiği için O'nun kelamını da sever. O'nun kelamına da ne yapar? Değer verir ve O'nu sürekli okur. Bu sebeple henüz Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmemiş henüz Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla, anlamaya, doğru anlamıyla anlamaya çalışma konusunda çaba sarf etmemiş olan arkadaşlarımız, şöyle kendilerini bir sirkelesin. allah Teala beni sevgisinden neden mahrum ediyor da ben onun sevgisine nail olabilmek için onun kelamını okuma konusunda aşarısızım, kambelim, gevşeyim Diyerek sürekli uzunca düşünmeli. İkincisi التقربu ilallahü Teala bin nevâfile ba'del farâid. Farz namazlardan sonra Allah-u Teala'ya nafilelerle yahut Fazlardan sonra genel manada allah Teala Teala'ya nafilelerle ne yapmak? Yaklaşmak. Hızlı olur kul. Sen düşün seviyorsun birisini. Sevdiğin kimseye sürekli ne yapmaya çalışırsın? Yaklaşmaya çalışırsın. Onun yakınında olmaya çalışırsın sevgisinden ayrı olmaya çalışırsın. Bunun da bir alametini arkadaşlar farz ibadetlerden sonra gelen nafilelere verilen önem. Ramazan orucu geçmiş. 29 gün 30 gün oruç tutmuş. Yorulmuş, sabretmiş. Allah Teala senden bir şey daha istiyor. Senin sevdiğin, Allah Teala sevdiğini iddia, et, iddia ettin. Allah Teala sana diyor ki peygamberi aracılığıyla kim Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutarsa, Ramazan'ın peşinde altı gün oruç tutarsa sanki bütün seneyi ne yapmıştır? Oruçlu geçirmiştir. Oruçlu geçirmiş gibi olmuştur. Şimdi senin sevdiğini iddia ettin. Allah Teala senden bunu istiyor. E sen de sevdiğini söylüyorsun. Kalbinde bu muhabbeti beslediğini söylüyorsun. Ama bakmışsın Şevval ayının 30 günü geçmiş, 29 günü geçmiş. Hala sen bir gün daha ne yapmamışsın bu aydan? Oruç tutmamışsın. Bu neyin alameti? Bu neyin delili? Sen sevginde ne değilsin arkadaş? Samimi, samimi değilsin. Sevginde samimi olmamanın bir alameti bu. Sadık olmamanın bir alameti. allah Teala'nın seni onu sevmede muvaffak kılmadığının bir göstergesi bu. el 3. üçüncü. Devamu zikrihi ala kulli hal bil lisan vel kalp vel amel. Her halde, her durumda dil ile, kalp ile ve amellerle Allah Teala'yı ne yapmak? Zikretmek, anmak. Zikir çok önemli. Ela zikrillahittumminul <gülüyor> kulub. Kader Allah'a Allah'tan var. Zikretmekle tatmin oluruz. Sabah akşam zikirleri, eve giriş zikri, camiye giriş zikri, camiden çıkış zikri. Bakın hayatımızın her anı, her adımında Allah Teala'ya var bir zikir var, anma var. Kalbimizde zikir. Allah Teala'yı tazim etmek, yüceltmek, kalbimizi ona muhabbet beslemek. <gülüyor> Ama sen sen. Allah Teala seni mahrum ettiyse ne sabah zikirlerini yaparsın, ne akşam zikirlerini yaparsın. Ne camiye girerken okunacak zikirleri ezberleme konusunda bir hemmin içinde bir böyle bir istek vardır. Neden? Çünkü sen gafilsin. Neden? Çünkü sen Allahu Teala seni mahrum etmiş. Münafıklar bile Allah'lara onlardan bahsederken ne diyor? La ya'zkurun Allah'a illa qalilan. Onlar Allah onlar Allah Teala'yı ancak nasıl anarlar? Az. Az. Az anar. Şöyle kendine bak. Allah'ı nasıl anıyorsun? Az mı anıyorsun çok mu? Arabi itharu mahabbe ala mahabbika ind galabatil heva ind heva. Hava ve hevesin nefsin ağır geldiği noktalarda, ağır geldiği hususlarda kendi sevdiğini değil, Allah'ın sevdiğini tercih ediyor. diyor. Bir yerde nefsine hoş gelen bir şey var. Bu şehvet olabilir, dünya sevgisi olabilir, dünyalık bir mal meta olabilir. Burada sevdiğin bir şey var ve Allah-u Teala'nın senden istediği, sevdiği bir şey var bu konuda. Hangisini tercih ediyorsun? Eğer kendi nefsinin tercih ettiği, istediği, sevdiği şeyi tercih ediyorsan, bu neyin alameti? Allah-u Teala'ya karşı sevginde samimi olmadığının neyi Bir alamet? Ya ama ne yapalım? Dünya bunu gerektiriyor. Bu, bu yaşam tarzı bunu gerektiriyor. Bu böyle o, olmalı. Bu çağda da böyle. Allah affetsin demek. Bunların hepsi arkadaşlar gafletin ürünü. El-Khamis mutala'atul kalbi li ve sıfatehi وَمُشَاهَدَتُهَا وَتَقَلُّبُهُ فِي رِيَادِ هَذِي الْمَعْرِفَةِ وَمَيَادِينِيهَا Kalp ile arkadaşlar, allah Teala'nın isim ve sıfatlarını yapmak? Müşahede etmek. Bunu hiçbir zaman akıldan, kalpten çıkarmamak. allah Teala'nın semî' her zaman işittiğini bilmek. basir her şeyi gördüğünü bilmek. Her şeyi işittiğini, her şeyi gördüğünü bilmek. أَلَا <gülüyor> الْعَشِ <gülüyor> Arşına istiva ettiğini, yukarıdan kullarını gördüğünü, yukarıdan kontrol ettiğini, kulların hiçbir şeyinin ona gizli kalmadığını bilmek. Bunları sürekli ne yapmak, tefekkür etmek, bunları sürekli düşünmek sevgide samimi olmanın bir alametidir arkadaşlar. <Sessizlik> As-sades 6. Musahadatu bihi ve ve batin. Allah sana bahşetmiş olduğu vermiş olduğu nimetlerini, sana bulunduğu ihsanı, iyilikleri sürekli ne yapmak? hatırlamak, anmak. Göz önünde bulunuyor. Kanaatkar olmak arkadaşlar. Rivayetlerde de bu şekilde geliyor zaten. Yani. Kanaatkar olmak arkadaşlar çok büyük bir nimettir. Çok büyük bir yani fazilettir. Ancak her şeye şikayet eden her şeyden sıkıl her halinde ve her durumunda sıkıntı halinde <gülüyor> olduğunu ifade eden kimse arkadaşlar mahrumdur. İnsan biraz ne olmalı? Kanaatkar olmalı. Sabracak. Allah bana bunu vermiş. Allah Teala bana bunu takdir etmiş. Allah'a hamd olsun. Bu nimetler az değil, çok. Rabbime binlerce hamd olsun diyebilmelik. Bu da o sevginin bir göstergesi alamet. Es-Sâbi وَهُوَ <gülüyor> اَعْجَبُهَا diyor. Tanrı Resem bu İbnül Kayyim al nin sözleri en diyor hoş olanı iş diyor muhabbet. Muhabbetli samimi olmanın göstergesinin en hoş olanı iş ediyor. اِنْكِسَارُ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ <gülüyor> Allah-u önünde allah Taala'nın huzurunda sürekli kalbinin ne olması ona muhtaç, münkesir, zillet içinde olması. Kendini bu şekilde hissetme. Ben Allah'ın katında neyim ki? Ben Allah'a muhtacım. Benim yaptığım ibadetlerin hiçbirine aslında Allah muhtaç değil. Benim bunlara ihtiyacım var. Sürekli kalp ile bunları ne yapmalı arkadaşlar? Anmalı, hatırı, hatırı da tutmalı. El-Sâmin El-Khalvetu Vakten Nuzul el ve ثُمَّ خَتْمُ ذَٰلِكَ بِالْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَ <gülüyor> Allah-u Teala'nın yeryüzünün semasına indiği o mübarek vakitte halvete çekilmek. Ne demek? Evin bir köşesine, mescidin bir köşesine çekilerek, Kur'an tilaveti, namazla meşgul olmak ve o vaktin son demlerini, son dakikalarını da istiğfar ve tevbe ile ne yapmak? Bitirmek, tartışmamak. Bu bir alamet arkadaşlar, sevgili samimi olmanın alameti. Allah'ın sevgisine nail olmak istiyorsan, çok programlı, güzel bu on şeye dikkat edeceksin. On maddeye. Taaṣi mūjālā s-tul muḥibbīn Sevgilerinde samimi olan sadık kimselerle oturup kalmak. Onlarla beraber oturmak. Al aşir Huba adetu kulli <gülüyor> sebebin yehulu beynel kalbi ve beynel Allah'a ne kalbin ile Allah'ın arasına girip engel olacak her şeyden yüz çevirip kaçman uzaklaşman biliyorsun kalbin o şeyle sen meşgul olduğun zaman kalbin ne yapıyor kararıyor kalbine nokta konulduğunu hissediyorsun imanının azaldığını hissediyorsun o zaman ne yapacaksın? O şeyden hemen üst çevireceksin, uzaklaşacaksın, kaçacaksın. Arkadaşlar bu on nasihata, bu on tevcihe dikkat etmemiz gerekiyor. Allah katında sevilenlerden olmak istiyorsak, Allah'ın sevdiği kullardan olmak istiyorsak buna dikkat etmemiz lazım. Yani kendimize şöyle bir çeki düzen vermemiz lazım. Burada belki kendi aramızda ibadette bir müsabaka, bir rekabet göremiyoruz ama bizimle beraber Umre'ye gelen arkadaşlar bunu çok iyi bir şekilde gördüler. Allah-u sevdiği kullardan olmak için elinden Kur'an düşürmeyen insanlar gördük. Allah-u sevdiği kullardan sevgisinde samimi olduğunu ispatlamak için namazlarını dimdik ayakta kılan insanlar gördük ibadetlerinde samimi olan insanlar gördük. Bunda yarışan insanlar gördük. Farz namazlardan sonra, farz ibadetlerden sonra hemen nafilelere sarılan insanlar gördük. Bizler de arkadaşlar kendi aramızda bu rekabeti, bu yarışını yapmamız lazım? Başlatmamız lazım. Birbirimizi öğütlerde bulunmamız lazım. Kural okumayan kardeşler hala okunuyorlarsa bu gafletten bir an önce kendilerini çıkarmaları lazım. Zira sevgisinde sadık ise bir kimse, sevgisinde samimi ise Allah'ın kelamını, Allah'ın kitabını okumalı, ona değer vermeli, onu anlamaya çalışmalı, onu dinlemeli. <gülüyor> <gülüyor> Müellif devamlı Rahimahullah bizlere Tevbe suresindeki 24. ayeti zikrediyor. Diyor ki Allah-u Teala, قُلْ اِنْ de ki şayet babalarınız bu kum çocuklarınız o ihvankum kardeşleriniz bu azva eşleriniz bu aşirat hukum kavileniz akrabalarınız bu emval unuk taraf Muha kazanmış olduğunuz mallarınız Vatija aratun takşouna kötü gitmesinden, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz. O mesela da ha, hoşunuza giden evleriniz, barklarınız Ahab be ilaykum min ve varasulihi. Şayet bu sayılanların her biri sizleri Allah'tan ve Rasulünden daha sevimliyse, bunları Allah'tan ve Resulünden daha çok seviyorsanız. Şimdi herkes diyebilir. Ben sevmiyorum. Ben Allah ve Resulü daha çok seviyorum. Ama iş, pratik döküldüğü zaman, tatbiki döküldüğü zaman para kazanma korkusu girdiği bir de bakıyorsunuz Allah'ın sevdiği şeyi bırakıyor. Kendi nefsinin, şeytanın sevdiği şeyi tercih ediyor. İş güzel evde oturmaya gelince, o yolda para kazanmaya gelince Allah Teala'nın istediği, sevdiği şeyleri bir kenara çekip hemen ne yapıyor? Kendi nefsinin sevdiği şeylere, haram olan şeylere yöneliyor. Demek ki sevgisinde ne de değil bu adam? Samimi. Değil. Annesi, babası ondan haram olan bir şey istiyor. Allah ise ondan başka bir şey istiyor. Eşi ondan haram olan bir şey istiyor. Allah ondan tayyip olan, güzel olan şeyi istiyor. Bakıyorsun ki nefis bir yerden bastırıyor, yakınları, çevresi bir yerden bastırıyor. Bir de bakmışsın Nefsinin hoşuna giden, toplumun hoşuna giden toplumun sevdiği şeyi tercih etmiş, sevmiş. Bunun içine ilimle meşgul olmak, Allah için günahları terk etmek, aklınıza ne geliyorsa Allah'ın sevdiği her şeye giren arkadaşlar. Şayet bu sayılanlar allah Teala'dan ve Resulünden size daha sevimliyse Resulü sana bir şey emretmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sana bir şey buyurmuş. Sen de onun sevdiğini iddia ediyorsun. Biz deminden okuduk şey. Değil mi? İnnel muhebbe li yuhibbu muti'un. Seven sevdiğine ne yapar muhakkak? İtaat eder. Resulü sana bir şey evretmiş, Sakalını uzat demiş. Değil mi? Sen eğer seviyorsan, sevdiğini iddia ediyorsan sevginle samimiysen, senin artık ne olmalı? Gözün artık hiçbir şeyi görmemeli. İmanın seni cayır cayır ne yapmalı? Bu sünneti, bu emri tatbik etmeye götürmeli. Seni rahatsız etmeli. Eğer yap yapmıyorsan, bunu uygulamıyorsan. Eğer diyor allah Teala bunlar size Allah'tan ve Resulünden ve cihadin fi sebîli Allah yolunda cihattan daha sevimli geliyorsa bunlar fete rabbesû bekleyin, görün. akibetinizi, sonunuzu bekleyin diyor. allah Teala tehdit ediyor. Hatta yetti Allah'u bir emri. Allah bu konuda emir verinceye dek bekleyin de görün. Dikkat etmene arkadaşlar. Kişi, insan. kişi kendine çeki düzen vermek. <gülüyor> bu ayetin kendilerine hicret etmeleri emrolunan ama buna rağmen bahane olarak babalarını, çocuklarını, kardeşlerini, ailelerini, ticaretlerini, mallarını, evlerini bahane olarak gösteren bu sebeple hicretten geri kalan insanlar için indiği söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Devamlı müellif rahimahullah bizlere Enes ibn-i Malik'in rivayet etmiş Allah'ı zikrediyor. Enes radıyallahu anh diyor ki Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbe ileyhi min veledihi ve validihi ve en nasi ecma'in müellif burada bize Allah sevgisiyle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini de zikrediyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek Allah'ın sevgisinden nedir? Tabidir. Ona bağlıdır. Bizler Resulünü Muhammed bin Abdillah'ı niye severiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah bize onu sevmeyi emrettiği için severiz. Ve imanın kemalinin vacip olan kemalinin bir göstergesi de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Nasıl sevmek? Sadece sevmek mi? Nasıl sevmek? <gülüyor> evet. hadis diyor? <gülüyor> Çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe insan kemali imanına ulaşmaz, ermez. <gülüyor> diyor Hazreti Efendim, "Lâ yu'minu sizden birisi ne yapmaz iman." etmiş olmaz. Nasıl bir iman bu arkadaşlar? Kamili. Tabi, yani eğer bir kimse kalbinde hiç peygambere sevgi beslemiyorsa bunun kişi yani iman yok bunun. O ayrı bir şey. Burada bahsedilen kim? Allah Resulü seviyor ancak çocuğunu, anasını, babasını, bazı insanları daha çok seviyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam لَا يُبُنَ أَحَدُكُمْ حَتَّا أَكُونَ أَحَبَّ اِلَيْهِ Çocuğundan e validehi, babasından, anasından, babasından, ve nasıl ecmain, ve insanlardan daha sevimli olmadıkça ben o kimseye, o kimse ne yapmış olmaz, iman etmiş, olmaz. Ömer İbdül Hattab radıyallahu anh, bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutuyor. Nevi Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutuyor. Bu olay Buhari'de nakleolmakta. Diyor ki, Ya Resulallah, Diyor ki: "Allahü Aleyhissalatü Vesselam, "La Ante Ahab İleye" "Min Kull Şey İlla Min Nefsime". Feyyallah. Sen bana Nefsim hariç, kendim hariç, her şeyden daha sevimsin. Feyyallah nasip. Ömer adayan. Bunu açık açık söylüyor Peygamber Aleyhissalatü Vesselam. A. Diyor ki: "Allahü Aleyhissalatü Vesselam, "Fakala Vallahi Nefsii Biyedhi". Nefsim elinde yemin elinde olana yemin olsun. Hatta أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ min nefsik Yani diyor sen, ben sana daha sevimli oluncaya dek bu olmaz. Yani iman olmaz. Hayatında yani kendinden de çok seveceksin beni ey Ömer. Allah'a yemin olsun ki bunu gerçekleştirmen lazım. Diyor. Ömer radıyallahu anh, diyor ki, فَاِنَّكَ الْآنَ أَحَبَّ إِلَيْيَ مِنْ نَفْسِكَ Evet diyor. şu anda Allah Allah'ın sen bana... Nefsinden kendimden daha sevmesine Allah nasip. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? <gülüyor> El ya Ömer. Şimdi oldu. Şimdi oldu ya Ömer. Sizler arkadaşlar Allahü Teala'yı seveceğiz. Onu sevdiğimiz gibi kimseyi alamayız evet, Sevmeyiz. Ona beslemiş olduğumuz sevgiden tazim doğmalı. Ona karşı kalbimiz münkesir olmalı, kırık olmalı, hukuk olmalı, zillet içinde olmalıyız. Ve ona itaat etmeliyiz. Ve onu kimseye tercih etmemeliyiz. Allah-u Teala'nın önüne kimseyi koymayacağız. Bu kadar açık. Velev ki bu sevdiğimiz Resul olsa, melek olsa, Allah'ın veli kullarından bir kul olsa. Bizler bu veli olsun, peygamber olsun, melek olsun, bu tür kimseleri ne için severiz? Allah'ı için severiz. Allah bize bunları sevmemizi emrettiği için severiz. kim insanlar var, şeyhinin kabrine gittiği zaman öyle bir hale giriyor ki, onu dışarıdan seyrettiğin zaman bir kimsenin, mümin bir kimsenin namazda bu şekilde olması gerektiğini görüyorsun tazim içinde, huşu içinde, kalbi böyle titriyor, gözlerinden yaşlar akıyor, sanki böyle, yani bırakın sanki, açıkça, lisanı haliyle ve diliyle, şikayetini, isteğini o kabre doğru yönelmiş, dile getiriyor. Ve oradan, kabirden o anda bekliyor ki, ona ne yapılacak? Yardım gelecek, ona destek gelecek. Ve öyle muhabbet içinde ki, yani o yalvarması, o seslenmesi, o münacat etmesi, o durumuna baktığın zaman görüyorsunuz ki böyle yalvarırcasına, hani dilenciler vardı cami önlerinde böyle, yapmacık da olsa böyle nasıl yalvarırlar görürsünüz, ne olursun lütfen falan. O parayı sever, o para için ne var? O hale o şekle girer. İşte inanın arkadaşlar, kabirlerin önünde, türbelerin önünde, kubbelerin önünde, efendilerinin önünde, şeyhlerinin önünde, hocaların önünde, Onlara besledikleri muhabbetten, sevgiden dolayı bu saymış olduğumuz şekle ve duruma giren birçok insan var ve biz bunları kendi gözümüzde ne yaptık? Gördük. Ve böylece onlar bu kimseler ne yapmaktı arkadaşlar? Sevgide, muhabbette şirk koşmak, şirke düşmek. Onlar yani zannediyor ki sadece ibadet namaz, secde. Arkadaşlar ibadetin aslı temeli ney? sevgi. Sen o kabirdekine dönüp, yalvarıp <gülüyor> o seslenerek münacat etmen, o kabirde yatanı öyle sevgi istemenden kaynaklanmakta ki onun temeli, onun üzerine artık ne yapıyorsun? O saymış olduğumuz ibadetleri bina ediyorsun ibadetleri inşa ediyorsun. Bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı neden severiz arkadaşlar? Bir, Allah-u Teala onu sevdiği için. Allah-u Teala Resulü'nü sevdiği için Allah-u Teala Resulü'nü halil sevgili edindiği için onu çok sevdiği için bizlerden Resulü'nü ne yaparız? Severiz. İlk olarak onun için sevdiği İkinci olarak Allah-u Teala bize ne yapmakta? Onun Resulü'nü sevmemizi ve ona itaat etmemizi emretmek. Allah Teala bize bunu emrettiği için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e severiz. Üç, Niye severiz? Allah Resulullah aleyhissalatu çünkü Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam bizlere öyle bir iyilik yapmıştır ki öyle bir iyilikte bulunmuştur ki o iyiliğin bir eşi benzeri yoktur ve o iyilik gibi bize başka bir iyilik yapabilecek onun gibi başka bir kimse yoktur. Nedir o iyilik arkadaşlar? Bize doğru yolu göstermiş. Allah'ın rızasının ne olduğunu göstermiş. Allah'ın nelerden hoşnut olduğunu göstermiş. Bize de o kısacası cenneti göstermiş. Cennete giden yol buradandır demiş. Cehenneme giden yol buradandır demiş. Böyle mükemmel, böyle büyük iyilikte bulunduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyoruz? O kadar çok seviyoruz. Bize göstermiş demiş ki Kelimetan, hafifetani, alellizan, fakiletani, filmizan, habibetani ile rahman. Demiş ki İki tane kelime var. Ey ümmetin, Ey insanlar. Dilde çok hafif, terazide o kadar ağır. Yani sana bu iyiliği yapan yapabilecek olan başka bir insan var mı dünyada arkadaşlar? Subhanallahi ve bihamdihi. İki kelime terazide o kadar ağır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu iyiliği yapıp sana bunu göstermeseydi sen terazinde bu ağırlığı alamayacaktın kıyamette ahirette bulamayacak Bomboş olacak Yani bunu sana dese ki birisi bak falanca yerde şöyle bir karlı iş var. O, öyle teşekkür edersin ki Allah razı olsun sağ olsun. Onu o kadar çok seversin değil mi? Ve belki onu yeni tanımış olsan bile sana böyle öyle faydası dokunduğu için belki uzun yıllardan beri tanıdığın insanlardan daha çok bir bakarsın kalp. Çünkü kalp senin elinde olmayan bir şey. Böyle kalp böyle sürekli ne yapan takallup eden, değişen Değil mi? Bakmışsın o adamı o kadar çok sevmişsin. Neyse ben kalbinde artık ona böyle bir muhabbet meselesin. O adam sana ne yaptı? Yani. Ufak bir fayda gösterdi, yol gösterdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin ebedi saadetin olan ahiret mutluluğun olan cenneti gösterdi. O sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizler ne yaparız? Severiz. <gülüyor> Başka niye severiz? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hem ahlaki hem yaratılış olarak üstün vasıflara sahip olduğu için. Güzel ahlaka sahip olduğu için. Onu severiz. <gülüyor> Bu sebeplerden dolayı arkadaşlar bizler Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam ne Sevmişizdir ve sevmeye <gülüyor> devam edeceğiz. Peki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin alametleri, belirtileri ne? Yani insan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorum. <gülüyor> Demekle onu sevmiş oluyor mu? Bu Yani buna bir bey yine, delil, burhan, hüccet getirmesi lazım değil mi? Yani sen beşerden birisini sevdiğin zaman ona sevgini ispatlamak için bazen ne yapabiliyorsun? Onun istediği şeyleri yapabiliyorsun. Cahil insanlar var sokakta. Sevdiği kızı kıza sevdiğini ispatlamak için ne yapıyor? Kolunu kesiyor. Acı veriyor kendisi. Diyor ki bak bu acı benim neyim? Sana sevgimin samimiyetinin göstergesi. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmenin sevgide samimi olmanın belirtileri neler? Diyor ki alimler اَشَّوْقُ اِلٰى رُؤِيَتِهِ Onu görmeye ne yapmak? İçtiyak duymak. istek duymak, hasretin hasret olmak. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İmam Nusli rifa... sahihinde rivayet etmiş olan ise min eşed min eşed ümmeti li hubben nasun yekununa ba'di. Ümmetimden sevgi bakımından beni en çok sevenler kimlerdir? Onlardır diyor. Onlar ki nasun yekununa ba'di. Benden sonra gelen insanlardır. Sevgi de en çok Sever. Muhabbeti zirvede olan benden sonra gelecek olan insanlardır diyor. Yevet du'ahaduhum law ra'ani bi ahlihi ve malihi. Onlardan birisi ne yapar? Malını da, canını da, malını da, ailesini de diyor bir kenara koyup beni sevmeyi, beni beni görmeyi sever, beni görmeyi ister. Beni görmeye benimle beraber olmaya ne yapmıştır o? sevgi beslemiştir. Böyle kalbinden bunu geçirmiştir. İçinden bunu geçirmiştir. Yani kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görmenin nasıl bir şey olduğunu onu görmeyi isteyecek. Onu görmeyi onu görmeye hasret olacak. <gülüyor> İkincisi nedir arkadaşlar bu sevginin alametinin alametlerinden bir tanesi. İkincisi de arkadaşlar allah Teala Resulünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği emirlere vakit kaybetmeden ne yapacak? Yönelecek. Aleyhisselatü vesselam, mutbede bir adam caminin içinde yürüyor. Adam diyor otur. dışarıdan da bir sahabe geliyor yürürken caminin içinde. Otur deyince lat olduğu yere bu sahabe oturuyor. Yani niye oturdun? Diyor ki Aleyhisselatü vesselam otur dedi. Oturdum düşünüyor musunuz? Bir tane? Aleyhisselatü Vesselam kadınları görüyor. Erkeklerle birlikte böyle yol, yolu ortak kullanıyorlar. Diyor ki, sizin yeriniz burası değil diyor. Duvar kenarından yani yol kenarından yürüyün. Sadece bu kadar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Duvar kenarından, yol kenarından diyor. Kadınlar diyor ki ravi, Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözünden sonra kenardan diyor. Öyle yürürlü oldular ki duvara sürtüne sürtüne gider oldular. Elbiseleri duvarlara böyle sürtünüyor. Diyor. Aleyhissalatü Vesselam emrediyor. O da anında yerine getiriyor. Bir tanesi Cuma namazına gelmiş. İki rekat namaz kılmadan oturuyor. Diyor ki, kalk iki rekat namaz kıl. Ondan sonra olur. Demiyor, sonra kılarız. Bir dahaki Cuma kılarız. Tamam öğrendik. Hemen. Anında itaat. Aleyhissalatü Vesselam namazdayken bir tanesini çağırıyor. O namazda diye gelmiyor. Hemen ayet iniyor. Namazda dahi olsa <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselam çağırdığı zaman kişi ne yapacak? Ona icabet edecek, duyacak. Üçüncüsü arkadaşlar, tam anlamıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine teslim olmak, Onun sünnetine teslim olacaksın. Onun sünnetine aklınla, aklını öne sürerek, yaşadığın örfü, ananeyi, toplumun adetlerini öne sürerek, yahutta da bağlı olduğun mezhebe öne sürerek onun sünnetine karşı gelmeyeceksin. Diyorsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmış, böyle emre, yapmayı emretmiş. Ya iyi de bu benim aklıma pek yatmadı. Bu mümkün mü aklın sende? Ya bizim mezhepte böyle yok ki zaten. Bizim mezhepimiz farklı. Biz Şafii'yiz, Maliki'yiz. Ondan dolayı biz, biz bunu uygulamıyoruz. Ya yani nasıl? Aleyhisselatü Vesselam sana emretmiş, yap demiş. Sevginin bir göstergesi de budur arkadaşlar. Tam anlamıyla onun sünnetine ne olacaksın? Teslim olacaksın. Teslim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Mü'min ve mü'mine olsun. Allah ve Resulü bir emir buyurduğu zaman onlar için o konuda artık bir ne yoktur? مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَمْرٍ مِنْ خِيَةً Onlar artık bir seçme hakkı yok. Otur dedi, otur. Kalk dedi, kalk. Camiye girmeden önce iki reket namaz kıl dedi. İki reket namaz kılacağız. Dört eliktifa bir sünneti, onun sünnetiyle yetinmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmenin bir alamet tabu olarak Bidatlere öğrenmeyeceksin. Var şimdi tasavvuf erbabı, ellerinde böyle kocaman tesbihleri almışlar, toplanıyor halkalar halinde, tamam mı? Kandillerde, şunlarda, bunlarda, topluca böyle zikir çekerek, zıplayarak, koplayarak Allah'a zikrediyorlar. Bunlar kimler? Kim, bunlar kimler arkadaşlar? Peygamberin sünnetine yetinmeyen insanlar, sünnetiyle yetinmeyen insanlar. Onlara yetmemiş sünnet. Peygamber'in getirdiği zikir yetmemiş, doymamışlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Yeni Fazla şey. şeyler üzerine katarak yeni şeyler yapmaya çalışıyorlar. Beşincisi, onun sünnetini müdafaa edeceksin, savunacaksın, neşredeceksin, davet edeceksin. Altıncısı, neşredeceksin, insanlara davet edeceksin, vereceksin. Yedincisi de, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol <gülüyor> salat, <gülüyor> selam getireceksin. Merhametullah. <gülüyor> Bunlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmenin alametleri. Mühallif devamla bizlere <gülüyor> İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş Allah'ı zikrediyor. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Selâthun men kunne vecede fîhî vecede men kunne fîhî vecede bihinne halâvetelîn Üç özellik vardır ki üç haslet vardır ki bu üç özellik kimde bulunursa kim ona sahip olursa imanın lezzetini, tadını tatmış olur. Nedir? Bunlar veyahut da bunlara gelmeden önce imanın tadını tatmak, imanın halavetini tatmanın anlamı nedir? İmam Neve-i diyor ki i̇stilzâzu t ta ve tahammülül meşâk ne demek? i̇stilzad taat. Allah'a itaat etmekten zevk almaktır yani. Bir insan, imanın tadını alması demek, Allah'a itaat etmeden zevk alması demek. Namaz kılıyor, zevk alıyor. Ama kimileri var ki bakıyorsun ki, yani öyle namaz kılıyor ki, küldür böyle. Bir an önce bit, bitireyim de ne yapayım? Selam vereyim de kutlayayım. Oruç. Oruca yaklaşmak istemiyor. Ya tuttuk işte. Bu sene 29 gün Ramazan orucu tuttuk. Gece namazı. Of şimdi ona kim kalkacak? Sabah akşam zikirler. Ya şimdi husnul müslibe kim cebinden çıkaracak? Evinden alacak da Raftan alacak da elini alacak, zikir çekecek. Cemalese namazla gitmek. Ya bir sürü bahaneler. Ya zaten sarımsak yemiştik. Sanki yemeğin içinde vardı. Ya yemek zaten koyulmuş. Ya işte ha bireney. Bahaneler arayarak itaatlerden ne yapmamak? Allah Allah'a ya itaat etmekten zevk almamak. Zevk yapmamak. Neden? Çünkü imanın halavetini tadını Allah ona yapmamış henüz nasip etmemiş. Ve tahammülül meşak, meşak olan şeyleri ne yapmak tahammül etmek. Ve itharu zâlki ila agradı dünya, bütün bunları ibadetleri ve meşakatleri dünyanın, dünyadaki senin hedeflerinin dünya nimetlerine tercih etmen. <gülüyor> Bunlardır diyor. Bu muhabbetu'l abdillahi fi'litaatihi ve terki muhalafatihi. Kul ancak Allah Teala'yı ne sever? Allah Teala'yı itaat ederek ve ona isyan olan şeyleri terk ederek günahlardan uzak duran aslar. Diyor İmam Neve'i rahimehullah. Ve كذلك الرسول aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek de bu şekilde olur. Peki nedir arkadaşlar bu üç özellik? kimde ol olursa, kim bu üç özelliğe sahip olursa imanın tadını alır denilen özellikler nelerdir? İlki bunun en yakunallahu ve rasuluhu ehabbe ileyhi mimme sivahum Allah ve rasuluhu ehabbe ileyhi mimme sivahum Allah ve rasuluhu o kimseye her şeyden, Allah ve rasuluhu'nun dışındaki her şeyden daha sevgili olacak. Allah-u Teala'yı ve resulünü her şeyden daha çok sevecek. Eğer seviyorsa bakarsın ki o kimseye ilim talebinde seyahate çıkmış. İlmin meşakkatine tahammül etmiş. Tahammül etmeye devam ediyor. İbadetin zorluğuna aldırmadan ibadete devam ediyor. Yaşadığı çağda, yaşadığı dönemde, yaşadığı toplumda haramlardan kaçınmak zor olsa bile sünnetleri tatbik etmek peygamberin sünnetlerini yerine getirmek zor olsa bile bakmışsın ki ne yapmış? Zorluklara göğüs Niye? Çünkü imanın halavetini, imanın tadını ne yapıyor? <gülüyor> hissediyor. İkincisi, ve an yuhb al mar'a la yuhbhu illallah. Kişi, bir kimseyi Allah için sevecek. Allah için sevecek. Allah için bozulacak. Ve an ykrha an yauda fi al kufri بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُنقذ في O kişi kafir olan kimseyle alakalı. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrardan küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kötü görecek. Bu üç özellik kimde bulunuyorsa arkadaşlar, o kimseye imanın tadını imanın halavetini elde et et et ettiğinin müjdelemek lazım. Ve bir rivaya, başka bir rivayette nasıl geçiyor? La yecidu ahadun halavetel iman diye geçiyor. Sizlerden birisi imanın tadını ancak şu üç özelliğe sahip olursa ne var? Alır. Diye geçiyor. İbn Abbas'tan da şöyle bir rivayet var arkadaşlar. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki ki rivayet zayıf. Ancak manası doğru. Bundan önce zikredilen e, hadislerdeki manalarla örtüşüyor. Diyor ki İbn Abbas Men ahabbe fillah ve abgada fillah kim Allah için sever? Allah için buz eder. la Allah için dost edinir. Ve ada fillah Allah için düşmanlık eder. Ederse innamatunalu velayetullah bi İşte Allah'ın velayeti Allah'ın velisi olmak ancak diyor ancak bunlarla elde olunur. Allah sizcesi. Allah için buzu edeceksiniz. Taberuzu diyor ki: "Vallahi yijda abdun ta'amel iman, rahn kethrât salatu ve suumu, hatta yikona kdzalik. Vallahi yijda abdun ta'amel iman, kul imanın tadını almaz. Ancak bunları yerine getirirse bunları gerçekleştiririz. Allah için secde. Allah için bunu edeceğiz. Velev ki diyor namazı, velev ki orucu çok olsa bile çokça namaz kılsa, çokça oruç bile imanın tadına varmaz bunları gerçekleştirmek. fakat <gülüyor> سَارَتْ عَامَّةُ مُعَخَاتِ النَّاسِ عَلَى اَمْرِ الدُّنْيَ Diyor ki İbn Abbas, insanların çoğunun kurmuş olduğu kardeşlik maalesef dünyevi işler üzerine kurulmuştur. Kardeşlikler bunun üzerine kurulmuştur. Ve لَا يُجْدِي عَلَى اَهْلِهِ شَيْهِ Bu sebeple de kurulan dostluklar bu dostlukları kuran kimselere, sahiplerine hiçbir fayda vermemek dedi. Ramahül İbn-i Ceril Ve kal i̇bn Abbas fi kavli teala. i̇bn Abbas rahimau, radıyallahu anh Allah-u Teala'nın Bakara suresindeki 166. ayet Allah-u <gülüyor> Teala şöyle buyur ayette. İz teberra ellezine minel attubi'u minellezine attaba'u Tabi olunanlar, kendilerine uyanlar, uy uyulanlar o uyan kimselerden teberri edince, uzaklaşınca, onlardan kaçınca ve takatta adbihimul esbab ve aralarındaki bağlar kopunca. İbn Abbas bu aradaki bağların kopmasını ne olarak açıklıyor? Ne olarak ifade ediyor? Sevgi bağlarının, muhabbetin ne yapması? Kopması olarak. Çünkü ahirette artık insanlar tabi oldukları insanlara dünyada ne için tabi oluyorlardı? Onları sevdiklerinden, onların ya dünyevi menfaatlerden, onları tazim etmelerinden dolayı. Ama ahirette bu, bu sevginin boşa çıktığı ne olacak? Anlaşılacak. Gerçek sevginin, muhabbetin Allah sevgisi olduğu anlaşılacak. Peygamber Abbas da bu bağların kopacak olan bağların hangi bağlar olduğunu söylüyor? Sevgi bağlarının olduğunu söylüyor. Evet. Okuyalım dikkat çekilen konuları çekilen konular? Bir, Bakara suresinin 165. ayetinin konuya dair tefsiri. Tövbe Te suresinin 24. ayetinin konuya dair tefsiri. Evet. Omres sallallahu aleyhi sevgisini candan da aileden de, maldan da önde tutmanın gereği. Evet, bunun alametini, alametlerini söyledik. Herkes bunları aklından, gözünün uzundan, gözünün önünden geçirsin. Sürekli aklının bir köşesinde koysun. Hiçbiriniz iman etmiş sayılmazsınız ifadelerindeki imanın nefiye yalın islaftan çıkmak anlamını işaret etmez. Yani dedik bu kemalini gösterir. Tam anlamıyla iman etmiş olmaz. Kemal olarak iman etmiş olmaz. Evet. İmanın kendine özgü bir tadı vardır. Ona varan olabileceği gibi varamayan olabilir. Evet. Yani onu elde eden de olabilir, elde etmeyen de olabilir. Kim bu özellikleri kazandıysa, özelliklere sahip olduysa o halavete, o imanın tadına elde etmiş olur. Kalbin Allah'ın dostluk ve imayesini eleştiren dört ameli vardır ki hiç kimse burada olmaksızın imanın tadını alamaz. Evet hadiste geçer bu özellikler Allah için. Allah'ı ve Resulü'nü ne yapmak? Her şeyden fazlasır. Çünkü yani Allah'ı ve Resulü her şeyden çok fazlasır. Bu iki oluyor. Üçüncüsü kişinin kardeşini arkadaşını Allah için sevmesidir. Dördüncüsü dördüncüsü küfre, tekrar, tekrar dönmeyi ateşe ateş kadar çirkin ve Evet. Sabinin insanlar arasındaki gerçek durumları istan <gülüyor> dostlukların ve kardeşliklerin genelde dünya işleri üzerine kurulu olduğuna dair idraki. Evet. Tabii orada Allah'ın velayetine ermekle alakalı olarak imnatması sözü var burada. O, zayıf olarak mesela söylemiş o, o kalbi dört özellik ne? Kişinin Allah için sevmesi. Kişinin Allah için ne yapması? Boğaz Buz etmesi. Kişinin Allah için dost edilmesi ve Allah için düşmanlık. düşmanlık edilmesi. Evet. Bu dört özellikle kalbinin bu dört özelliğiyle Allah'ın velayetine veli kulları olmasına naib olunur. Evet. Analarımdaki onları bağlayan bütün bağlar da kopmuştur ayetinin tefsiri. Evet. Müşrikler içerisinde Allah'ı çokça sevdiğini israr eden kimselerin var olduğu. Evet. Yani müşrikler de ne yapıyorlar? Allah ortak koşarlar. Allah-u Teala'yı Sev seviyorlar. Böyle bir sevgi besliyorlar. Allah'a besledikleri sevgiden dolayı zaten aracılar tayin ederek, aracılar ona eşler koyarak ne yapıyorlar? Bizi bunlar Allah'a yaklaştırıyor. iddiasında bulunuyorlar. Bugün de aynı şekilde. Yani bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz diyerek bazı kimseler ne yapmakta? hadi aşarak, sözlerinde hadi aşarak, amellerinde hadi aşarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselama yöneltilmemesi gereken ibadetleri ona yapıyorlar. Halbuki bu ibadetlerin tüm ne yapılması lazım. Allah-u yapılması lazım. Evet. Tövbe suresinde zikredilen sekiz şey olan sevgisi, dininin üstünde olan kimseyi bekleyen tehdit. Evet. Kişinin Allah'a onu sevdiği gibi sevdiği bir takım benzerler icat etmesi büyük şirktir. kendisi. Evet bu büyük şirktir. Yani Allah'ın sever gibi sevmek yahut Allah'tan daha fazla sevmek büyük şirktir. Dinden çıkarır, dinden eder. Onun için bu kalbi amel olan, sevgi amelini çok göz önünde bulundurmamız lazım. İnsanlara bunu anlatmamız lazım. Allah-u bizleri onu gerçek sevenlerden eylesin. Ve bizleri Allah tarafından sevilen kullardan eylesin. Sübhaneke <gülüyor> Allah'a mühendik. Eşhedü en la ilahe illa. <gülüyor> Estağfurullah.